Merhabalar ben Emre İyi, yeni bir hafta yeni bir Pazartesi yeni bir sözküçükün programıyla birlikteyiz ben Leccem. Ee, geçtiğimiz cumartesi e, yani 15 Şubat Dünya e, Çocukluk Kanser günüydü ve e, biz de bu haftaki programımızı e, bununla ilişkilendirmek istedik ve e, kaçula yani kanser çocukları umut var onları hani onlarla ilgili bir program çekelim istedik e, konumuz e, yine kaçula olacak Berçem Göktürk ve Aslı Eyi hoş geldiniz. Merhaba merhaba. Ee, i̇sterseniz e, programa başlamadan önce biraz sizi tanıyalım. Ondan sonra başlayalım programımızdan. Merhabalar, ben Aslı. Yaklaşık e, 9 aydır Kanser Çocukları Umut Vakfı'nda çalışıyorum. E, Eğitime gönül koordinatörü olarak çalışıyorum. Vakfın hem eğitim programlarının geliştirmesi hem de gönüllü süreçlerinin e, yürütülmesinden sorumluyum. Ben Berçan, e, Kanser Çocukları Umut Vakfı gönüllüsüyüm. Oyun Benimle'cim projesinde e, gönüllülük yaptım. Şu anda da ofis desteği veriyorum. E, i̇sterseniz yavaş yavaş programımıza yani geçelim. E, kaç nedir? Ne yapar? Onu konuşalım isterseniz. Tabii. E, Kanser Çocuklar Umut Vakfı 2000 yılında kuruluyor. E, Cerrahpaşa'daki hekimler ve o dönem çocuklar orada tedavi gören aileler tarafından kuruluyor. Vakfın sloganı nerede yaşam varsa orada umut vardır. Ve tüm çalışmalarını da... E, Hastanede tedavi gören çocukların ve ailelerinin yaşamlarını kolaylaştırabilmek üzerine yoğunlaştırıyor. E, üç tane aslında genel amacı var. Bir tanesi tedavileri aksama riski taşıyan çocukların tedavilerinin sürekliliğini sağlayabilmek. Bu süreçte onlara destek verebilmek. Diğeri tedavi süresince önemli bir ihtiyaç olan psikososyal desteği onlara sunabilmek. Ve bunun için çeşitli araçlar geliştirmek. Terapiler, oyun odalarının kurulması, gönüllü etkinliklerin yürütülmesi gibi. Son olarak da tabii ki de tedaviden sonra... Ee, hastaneden çıkıp hayatlarına devam eden çocukların hayatlarını kolaylaştırabilmek ve bu süreçte onların e, tekrardan hayatlarına döndüklerinde uyum sağlamalarını destekleyebilmek. Ee, bu kanser e, tedavisi ve aslında bunun süreciyle ilgili bir durum var ve e, aslında belki dinleyicilerimiz kanser tedavisini biraz daha Yakından tanımlar için belki çok kısa biraz belki ondan bahsedip devam edelim programa. Tamam. Ee, kanser aslında hücrelerin anormal şekilde çoğalması sonucu oluşan bir hastalık. Ee, bu süreçte kanserli hücreler hem ortaya çıktığı bölgeyi hem de diğer organları tahrip edebiliyorlar. Ve hastalık bu süreçte e, vücutta farklı etkileri sebebiyet verebiliyor. Dünyada yaklaşık olarak 160 bin tane tından bahsediliyor her yıl alınan ve bu 160 bin tane çocuk ilk defa kanser tedavisiyle karşılaşan ve tedaviye başlayan çocuklar. Türkiye'deki rakama baktığımız zaman da yaklaşık olarak 3 bin tane çocuktan e, bahsediyoruz. Bu arada nüksler bu sürece dahil değil. Nüks nedir? Bir kere tedaviyi almış ve o süreçte e, kanserli hücreler temizlenmiş ama 2-3 yıllık süre zarfında tekrardan kanserin vücuda yeniden ortaya çıktığı vakalardan bahsediyoruz. Biraz da belki iyileşme oranlarından bahsetmek lazım. Çünkü kanser hem yetişkinde hem çocukta hep bizim için kötü şeyler ve ölümle eşleştirilen bir şey. Ama halbuki çocukluk çağı kanserinde %80'e varan iyileşme oranları var. Yani tanı alan çocukların %80'in tedavisini başarıyla devam edebiliyor. Ve çoğunlukla eski hayatlarına kaldıkları yerden devam edebiliyorlar. Tanılar açısından baktığımızda da biz en çok lösemiyi biliyoruz. Aslında oran anlamında da en sıklıkla karşılaşılan kanser türü ama bunun dışında e, lenfoma, göstümörü, böbrek tümörü, kemik tümörü gibi birçok aslında kanser türüyle çocuklar bu süreçte mücadele ediyorlar ve tedavi görüyorlar. Yani bu süreçte de aslında hani e, sizin projelerinizde hani işe alıyor işte aile evlerinde e, kalıyorlar. Çünkü hani bu bazen çok uzun bir süreç olabiliyor. Hani dediğiniz gibi biraz da ondan bahsedebiliriz. Tabii e, tedavi yaklaşık olarak 3 ay ile 2 yıl arasında süren uzun bir tedavi süreci var. Ve bu süreçte çocuklar uzun süreli hastane yatışları alıyorlar. Yani tedavilerini hastanede yatılı olarak annelerinin refakatinde devam ettirebiliyorlar. Tedavi imkanlarına baktığımız zaman da aslında Türkiye'de şehirler arasında adil bir dağılım olmadığını görüyoruz. İstanbul'da yaklaşık olarak 9 servis var. Ee, çocuk kanseri yani pediatri kematoloji ve onkoloji alanında hizmet veren. Yine Ankara ve İzmir'de yoğunlaşan bir tedavi merkezleri var. Ama bunun dışındaki illerde sayı oldukça azalıyor. Bu noktada tedavine mümkün olmadığı bir ilde çocuk tanı aldığı zaman e, aile bir sağlık göçüne maruz kalıyor. Tabii söz konusu çocuk olunca ihtiyaçları ve e, gereksinimleri göz önünde bulundurarak aile de onunla birlikte geliyor. Bu noktada İstanbul'daki süreçlerde şunu görüyoruz. E, anne ve çocuk hastanede refakat eşliğinde kalırken e, baba çoğunlukla işte banklarda, bahçede, çadırlarda, araba varsa arabada ya da kalorifer peteklerinde... Ailesinin yanında olmaya çalışıyor. Bu da tabii zaten konforlu olan süreci biraz daha zorlaştırıyor. Bizim 2006 yılında başladığımız ve 2012 Mart ayında hayata geçirdiğimiz aile evi projesiyle de 14 oda ile ailelere ücretsiz konaklama imkanı sağlıyoruz. Burada tabii öncelikli tercihlerimiz şehir dışından gelen aileler ve sosyoekonomik açıdan da çeşitli imkanlara sahip olmayan ailelere öncelik vererek e, hizmetimizi devam ettiriyoruz. E, i̇sterseniz biraz hani bu atölyelerinizden bahsedelim istiyorum hani e, bu çocuklar dediğiniz gibi yani uzun süre e, e, tedavi görüyorlar ama hani bu süre içerisinde de hem e, sosyal yönden hem de kültürel yönden e, gelişimlerini bir yandan da devam ettiriyorlar bu atölyelerinizden bahsedelim isterseniz. Tabii e, aslında şu an hastanelerde yürüttüğümüz e, serbest etkinlikler anlamında gönüllerimizi desteğiyle yürüttüğümüz projeler var. Bir de Ağustos 2013'te başladığımız ve İstanbul Kalkım Ajansı'nın desteğiyle yürüttüğümüz Oyun Benim İlacım projesi var. Ağırlıklı olarak ondan bahsetmek isteriz. Oyun Benim İlacım projesi 3 ile 15 yaş arasındaki çocukların hastane süreçlerini kolaylaştırmak, tedaviye uyum sağlamalarını sağlamak ve duygusal anlamda kendilerini ifade etmeleri konusunda onlara destek olmayı amaçlıyor. Üç farklı alanda bu etkinlikleri yürütüyoruz. Ee, hem işte eğlenceli bilim, sanat, oyun ve yaratıcı etkinlikler olarak bunları adlandırıyoruz ve üç farklı yaş grubuna yönelik olarak 3-6, 7-11 ve 12-15 olarak üç farklı yaş grubunda ilerletmeyi önemsiyoruz. Normal e, klasik işte kağıt, kalem ve kırtasiye malzemelerinin kullanımı yanında tablet entegrasyonunu da sağlamak istiyoruz. Çocukların en azından birçok çalışmaya görsel olarak da e, tablet aracılığıyla çeşitli videolar, fotoğraflar. ...ya da sunumlarla desteklenmesi ve tablet kullanımını da çeşitli uygulamalarla destekleyen bir model oluşturmak istiyoruz. Zaten e, birazdan Berçem'de uygulayıcı olarak detaylıca verecektir ama... E, ...www.oyunbenimilacım.org sayfasından da aslında dinleyiciler detaylara ulaşabilirler. Yani ben şey sorabilirim yani bu atölyeleri yapıyorsunuz evet hani sonuçta e, bu çocukların e, günlük hayatta tek işte yaptıkları etkinlik falan diyebilirim hani... Bu atölyeler hani biraz daha e, içine inelim istiyorum yani e, sonuçta çocukların katılımı nasıl? Ne gibi tepkiler veriyor aslında onlar? E, şöyle ben yaklaşık bir buçuk ay e, çocuklarla bu proje kapsamında çalıştım. E, aslında dediği gibi üç farklı yaş grubu var ve her yaş grubu içinde farklı etkinlikler e, planlandı. Bu etkinlikler daha çok çocukların duygularını ifade etmeleri, sosyalleşmeleri gibi... Ee, ...öncelikleri var aslında... ...çünkü bu süreçte... ...çocuklar aileleriyle çok rahat konuşamayabiliyorlar... ...zaten evlerinden uzakta... ...bir süreç... ...ne kadar orada kalacaklarını bilmiyorlar... Ee, ...ve doğal olarak gönüllüler olarak... ...biz as onların bu süreci... ...biraz daha iyi geçirmeleri... Ee, ...hem tedavi... ...kolaylaştırıcı bir amacı da var... ...bu etkinliklerin hem de onları... ...ruhsal dünyalarına biraz olsun... ...iyileştirmek gibi de amaçlarımız var... Ee, Farklı etkinlikler var ama aslında bazıları örneğin duygu kolej çalışmasında duygularımızı anlayıp biraz duygularımızı dilendirmeyi amaçlarken bazı çalışmalarla e, eğlenceli bilim etkinliklere adı altında e, çeşitli elektronik aletler yapma ya da işte uçan top yapma, kukla yapma gibi e, etkinlikler de düzenliyoruz. Ee, aslında çocukların yanında bir de uzun bir süreç aynı zamanda aileleri de aslında etkileyen bir süreç ee, siz çocuklarla çalışıyorsunuz ama bir yandan da bu bir, yer, bir yerden aileleri de değiyordur dokunuyordur diye düşünüyorum ee, belki biraz bunun üzerine konuşabiliriz ailelerde nasıl bir etki oluşturuyor veya e, aileler buna ne diyorlar? Aslında hastalık çocuk kadar aile içinde çok sarsıcı oluyor çünkü bir anda hayatları değişiyor özellikle bir sağlık göçü söz konusuysa hem anne hem baba yaşadıkları ve aslında hayatlarını kurdukları şehirden bambaşka bir yere geliyorlar sahip oldukları imkanlar bir anda değişiyor kalacak yer maddi ihtiyaçlarını karşılayacak olan bütün imkanları nasıl bulabilecekleri konusunda bir kaygı gelişiyor. Tabii bir yandan da çocukla ilgili kaygılar oluyor. Tedavi nasıl gidecek, yapabilecek miyiz? Olumlu tepki verecek mi? Bu süreci nasıl tamamlayacağız diye. Kaygı oranları aslında annelerde çok daha yüksek. Araştırmalar gösteriyor ki hem tedavi süresince hem de tedavinin ardından annelerde çok büyük bir oranda e, kaygı oluşuyor. Ve bu süreçte de başta anneler olmak üzere babalarla birlikte de çalışmalar yapmak anlamlı oluyor. Projede doğrudan birebir ailelerle... Ee, çok kapsamlı olmasa da aile seminerleri adı altında hem annelerin gönüllerimizin hastanede olmadığı dönemlerde hem de hastaneden sonra evde çocuklarla birlikte nasıl zaman geçirebileceklerine yönelik çalışmalar yürütmek istiyoruz. Ee, hazırladığımız etkinlikleri ailelerle paylaşmak istiyoruz ve böylelikle kendileri de çocuklarıyla birlikte kaliteli vakit geçirebilsinler. En azından onların kendilerini ifade edebilmeleri ve toplumsal hayatla kurdukları Bağ konusunda da destek olabilmelerini sağlamak istiyoruz. Aslında e, burada e, gönüller hani büyük bir rol oynuyor diyebilirim. Çünkü hani hem e, oradaki çocukların e, psikolojikmen hani onlara destekte bulunuyor. Hem aileleriyle e, birlikte oluyor. Onlarla iletişim kuruyor. Hani zaten gönüllü e, alımı da yapıyorsunuz diyebilirim. Hani bu nasıl oluyor? Hani bu yüzden hani, çok titiz olmanız gerekiyor bu konuda. Hani bunu nasıl söylersiniz? Aslında çok kapsamlı bir sürecimiz yok. İlk önce bir vakıf tanıtımına davet ediyoruz gönüllü adaylarımızı. Biraz birbirimizi tanımak istiyoruz. Onlara hastalıkla ilgili, vakıfla ilgili ve gönüllülük türleriyle ilgili bilgilendirmeler yapıyoruz. Süreçte gönüller kendilerini kaçuvla nasıl ilişkilendirebiliyorlar bunu seçiyorlar. Herkes çocuklarla birebir çalışmak zorunda değil. Çünkü çok da kolay bir süreç değil aslında. Kişisel olarak sizler de etkileniyorsunuz. O süreci onlarla birlikte siz de yaşıyorsunuz. ...ve bir yandan da destek olmaya çalışıyorsunuz. Çocuklarla çalışma dışında sosyal medya konusunda, iletişim konusunda, merkez ofis çalışmaları konusunda çeşitli alanlarda destekler alıyoruz. Gönüllümüz tanıtım sonunda evet ben kaç birlikte çalışmak istiyorum ve gönüllü olarak onlara destek vermek istiyorum dedikleri zaman da bütün bu olasılıkları konuşuyoruz. Eğer çocuklarla çalışmak istiyorlarsa da onlar için ve Uyum Benim projesi kapsamında hazırladığımız iki günlük bir eğitimimiz var... Ee, ben kısaca bahsedeyim sonra aslında Berçem detayları aktarabilir ee, belki. Bu eğitimin detaylarına girmeden evvel isterseniz bir müzik arası verelim. Programı yeni açan e, dinleyicilerimiz için de Kaçuğ'dan yani Çocuklar Umut Mutfakfı'ndan Aslı Yıkıcı ve Berçem Göktürk beraberiz. E, şimdi konuklarımızın seçtiği bir e, parçayı Tim Robbins'ten All My Children of the Sun parçasını dinleyeceğiz. Ardından tekrar size beraberiz developers developers developers developers developers developers developers developers developers developers developers developers developers developers developers developers developers developers Tekrar beraberiz Söz Küçük'ün programında tekrar programımızı yeni açan dinleyicilerimiz için bir, bir daha söyleyeyim. Ee, Kaçuğu'da Kanser Çocuklu Umut Vakfı'ndan e, Aslı Yıkıcı ve Belçem Göklük beraberiz. E, az önce e, dinlediğimiz şarkıyı ben yanlış anlaması etmişim. E, böyle bir özür dileyeyim <gülüyor> kendi e, artık ki, kimin şarkısıysa. E, şimdi tekrar sohbetimize devam ediyoruz. Aslı en son e, gönüllüler için verilen eğitimden konuşuyorduk. Biraz bu eğitim detaylarını öğrenebilir miyiz senden? Tabii ki de e, İstanbul Kalkınma Ajansı ile yürüttüğümüz Oyun Benim İlacım projesi kapsamında geliştirdiğimiz iki günlük bir eğitim. Eğitimi e, genel adlarıyla düşündüğümüzde hem çocukla iletişim hem hasta çocuk psikolojisi, çocukların bu süreci nasıl anlamlandırdıkları ve e, gönüllerin e, verebilecekleri destek alanları üzerine geçirdiğimiz koca bir gün var. ...diğer günde biraz daha çocuklarla yürütülen uygulamaların birebir gönüller tarafından hayata geçirildiği ve deneyimlendiği bir gün. Burada aslında ben biraz sözü berçeme bırakmak istiyorum. Hem eğitime katılmış sonrasında da aktif olarak çocuklarla buluşan biri olarak daha faydalı bilgiler verebileceğine inanıyorum. Yani projede asıl olarak sanki etkinlik yapılıyormuş gibi görülse de aslında ne zaman neyle karşılaşacağımızı bilemediğimiz bir süreçte bir yandan... O anlamda serviste nelerle karşılaşabiliriz, çocuklardan gelecek tepkiler, ilaçların etkileri, tedavi sürecinde çocuklar ne yaşıyor, aileler ne yaşıyor, biz ne yaşıyoruz veya ne yaşayabiliriz. Bunların hepsiyle ilgili uzmanlar tarafından hazırlanan iki günlük bir eğitim. Evet bir yanıyla uygulayacağımız etkinlikleri orada pratik olarak yapıp sadece uygulayıcı ya da uygulayan tarafı değil her iki tarafı da Yaşıyoruz ama dediğim gibi kaybın olabileceği bir süreçten bahsediyoruz. Çocuklara bu süreçte aile tarafından ne söylendiğini e, çoğu zaman bilmiyoruz. Öyküyü tam olarak bilemeyebiliyoruz. E, çocuklar e, çoğunlukla kanser olduklarını bilmiyorlar ve biz de kanser kelimesini kullanmıyoruz çünkü e, kanser eşittir ölüm ve kurtulamaz bir şeymiş gibi. Algılanabiliyor. Bu anlamda e, hasta demeyi ya da tedavi gören çocuk demeyi tercih ediyoruz. E, zaten etkinliklerin amacı çocukların duygularını ifade etmesi, ol, e, ifadelerini kolaylaştırmak olduğunu söylemiştik ama ilaçlar bazen e, gerçek duygularını yansıtmalarına engel olabiliyor. Onların daha e, agresif olmalara neden olabilir, daha duygusal olabilirler vesaire ve bu eğitimin ikinci gününde de çeşitli vakalar üzerinden e, bizim daha kolay anlamamızı ve daha rahat iletişim kurmamızı e, sağlayabiliyor. Hı hı. Yani bu noktada aslında e, eğitimcilerin ailelerle birlikte hani e, bir ilişki içerisinde olması gerekiyor çünkü hani e, çocukları Hani nasıl diyeyim hastalığından bahsedilmiyor. Hani herhangi bir şekilde hani kanser işte kelimesi kullanılmıyor. Onların etrafında hani bu konular konuşulmuyor. Yani aslında eğitimcilerle aileler hani bir ilişki içerisinde oluyordur sanırım. Yani e, bazen oluyor tabii ama bütün aileler e, sağlık çalışanlarıyla ya da eğitimcilerle aynı mesafede duramayabiliyor. Çünkü bu gerçekten bütün aileyi etkileyen bir süreç. Ee, ...öncesinde veya sonrasında ne, yaşa ne yaşandığını biz bilmiyoruz ve bazen mesafeli durabiliyorlar. Ama tabii ki bazı aileler de hem gönüllülerle hem sağlık çalışanlarıyla ya da eğitimcilerle çok yakın temasta olup... ...hem çocuğun o süreci daha rahat geçirmesini sağlıyor hem de kendisi daha çok rahatlıyor. Çünkü e, orada hasta olan çocukmuş gibi görünse de ona refakat eden anne de bütün hastalığı yaşıyor... Baba da hastalığı yaşıyor ve bir de tabii sağlıklı kardeş varsa eğer o da bu süreçten etkileniyor. Doğal olarak bütün aile fertlerinin, çocuğun, arkadaşlarının ve o süreçin etkilenen herkesin bir şekilde e, gerek gönüllülerle, gerek eğitimcilerle temasta olması aslında herkese, herkese iyi gelen bir şey. Zaten anneler aslında e, sizinle konuşmaya dertlerini anlatmaya, bazen yaşadıkları iyi ya da kötü anıları sizinle paylaşmayı isteyebiliyorlar. Ve bu noktada biz tabii ki hayır biz çocuklarla etkinlik yapmaya geldik demiyoruz. Onlarla oturup hani bazen sohbet şeklinde bazen sadece de dert dinlemek şeklinde geçebiliyor. Ama iki tarafı da iki tarafa da iyi gelen bir şey. Siz gönüllü olarak süreci daha iyi anlıyorsunuz, çocuğu daha iyi tanıyorsunuz. Ve belki anneyi de bir nebze olsun rahatlatıyorsunuz. Evet. Bu noktada belki şeyi de söylemek gerekir... ...bu bir yandan da... ...psikolojik destek sürecini de kapsıyor... ...çünkü e, bu alanda... ...uzman olmayan kişilerle birlikte... ...hastalık üzerine konuşmak... ...çocuğu hastalığı anlatmak, aileyi bu süreci anlatmak... ...bazen faydadan çok zarar da... ...sağlayabilir. O noktada da zaten... ...biz vakıf olarak... ...uzman psikologlarla çalışmayı önemsiyoruz. E, onların... ...çocuğa bu süreci anlatması, aileyi yönlendirmesi... ...ve e, doğru bilgileri... ...aktarması daha iyi oluyor... Berçemin de dediği gibi aslında bizim yürüttüğümüz biraz daha dertleşmek, sıkıntıları anlamak, çözüm bulabileceğimiz alanlar varsa onlara yönelmek. Ama psikolojik destek boyutunu uzmanlarla çalışmak çok önemli. Kanser zaten hassas bir süreç. Hem aileler hem çocuk çok zorlu bir süreçten geçiyorlar. Bu noktada maksimum faydayı sağlayabilmek daha anlamlı oluyor. Yani bu süreç aslında bir yandan da aileleri yaşadıkları şehirden veya nerede yaşıyorlarsa oradan... Çok büyük bir şehir olan İstanbul'a taşıyan da bir süreç. 3000 tane e, kanser tedavisi gören çocuktan bahsettik değil mi? Doğru? Evet Türkiye geneli için. Türkiye geneli için böyle. E, diğer illerdeki e, kaçu şu an İstanbul'da aktif aslında. Ama e, diğer e, illerde kanser tedavisi gören çocuklar böyle bir aslında e, şanstan böyle bir şeyden de mahrum kalıyorlar. Ya bence ikisi yani kanser tedavisi ve sizin yaptığınız şey, yaptığınız şey çok güzel. Bunlar bu ikisi birbirlerini çok güzel tamamlıyorlar bir yandan. Ee, belki kaçuva e, ulaşmak isteyen gönüllüler, e, bağış yapmak isteyen kişiler bunlar için son bir şeyler söyleyebiliriz. Ve sonra sözü size bırakayım çünkü sizin de eklemek istedikleriniz vardır diye düşünüyorum. E, sonra da programı kapatalım. Birkaç dakikamız kaldı çünkü. Tamam. Ee, Kanser Çocuklar Umut Vakfı'nda ilgili olarak bilgi almak isteyen herkesi internet sayfamıza yönlendirebiliriz. E, www.kacu.org üzerinden hem gönüllük süreçlerine ilişkin olarak hem bağış süreçlerine ilişkin olarak bilgilere ulaşabilirler. E, İstanbul dışında da mümkün olduğunca çalışmalar yürütmeye çalışıyoruz. E, çok minik bir örnek vermek gerekirse 15 Şubat Çocukluk Çağı Kanseri günü için... Kahramanmaraş'ta bize destek veren bir doktor dostumuz var. Onun Anadolu Sesi öğrencileriyle yürüttüğü bir proje kapsamında hem Çocukluk Çağı Kanseri gününün simgesi olan sarı kurdele dağıtımı hem de Kaçuv hakkında bilgilendirmeleri yapabildik. Biz vakıf olarak Çocukluk Çağı Kanseri farkındalığını çok önemsiyoruz. Toplum olarak uzak durduğumuz, ölümle eşleştirdiğimiz ve daha çok acıma üzerinden ilerlediğimiz bir süreç var. Ama aslında bu Durum çok umut dolu. %80 üzerindeki çocuk iyileşebiliyor. Ve bu noktada onlar ve aileler için yapılabilen her şey maddi ya da manevi çok faydalı. Bu noktada herkesin bu konuyla ilgili olarak bilgi sahibi olması ve elinden geldiği sürece destek verebilmesini çok önemli buluyoruz. Belce? Evet. Ee, yani birkaç yıl gönüllüsü olarak e, istediğiniz zaman destek alabileceğiniz, çocuklara iyi geldiğini gördüğünüz... E, etkinliklerin içinde olmak hem gönüllü olarak beni e, iyi hissettiriyor bu anlamda kaçuva teşekkür ediyorum ve e, gönüllülük gönüllülük çok önemli hastanelerde bizlere ihtiyaç var çocukların bizlere ihtiyacı var bizim de onlara ihtiyacımız var o yüzden kaçuğun sayfasını ziyaret etsinler istiyorum <gülüyor> e, ben hani sorum daha olacak son hani sorum merak ediyorum e, şey hani bu yani bu kadar çalışmaları yürütüyorsunuz işte. Hani Sağlık Bakanlığı'nın ne gibi çalışmaları oluyor ya da hani ne gibi yaklaşımları var konuda? Şu an zaten sağlık politikaları ile ilgili olarak çok büyük bir dönüşüm görüyoruz. Hastanelerin yeniden yapılanma süreçleri var. Vakıf olarak iyi gördüğümüz bir nokta yeni yapılan hastanelerde şu an ihtiyacını duyduğumuz birçok soruna çözüm bulunduğunu görüyoruz. Daha az sayıda yatağın olduğu odalar, oyun odaları, konferans salonları... Ee, ama şu an halihazırda hazırda e, devam eden bazı servislerde de e, kimi sıkıntılar oluyor. Umuyoruz ki en kısa sürede bunlar sonuçlanacaktır ve olumlu bir yöne doğru ilerleyecektir. Bu konuda biz de sağlık politikalarını, çocuk özelindeki sağlık politikalarını yakından takip etmeye çalışıyoruz. Biz de o zaman sağlık politikalarının iyileşmesi konusunda umut beslemeye devam edelim. Bugün Kaçuğ'dan e, Aslı Yıkıcı ve Berçem Göktük ile beraberdik. Çok keyifli bir program oldu. Ee, oyun Beyim projesi bittiğinde de sizi konuk etmek isteriz. Ee, tabii bu, bu projeye katılan çocuklar da, da beraber. Umuyoruz. Hmm. Bugün programda Emre ve ben vardık. Ee, Söz Güç'ün programını takip etmek isterseniz... ...Facebook, Twitter ve Tumblr hesaplarımızdan... E, ...onlara bir bakabilirsiniz, bir göz atabilirsiniz. Yorumlarınızı da gmail.com hadisine... Görüşmek üzere. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Söz Küçüğün Bir Çocuk Hakları Programı